Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala ve Muhammed Ve ala ve sahbihi ve ba'd Önümüzdeki başlık görünürde o kadar önemli değil ama genellikle haricilerin Mutesilenin, tekfirin dayandığı delil bu konuyla ilgili nam dolayı büyük gün işleyem kafir olur mu olmaz mı genelinde burada zikredilen delillere bu konu seçilmiş. Konu şöyle. Kanı haram olan bir mümini kasıtlı bir şekilde öldüren kişinin, katilin dinen hükmü nedir? Bir, öldürülen mümin olacak. iki kanı haram olacak. Üç, kasıtlı şekilde öldürülecek. Kavur öldürme buraya girmiyor. Mümin ama kanını dökme haram. Müminin kana helal olduğu vardı, daha önce de geçti. Neydi? Bir dinden çıkar mürfet olursa müminliğini kaybediyor. İki, başka birini haksız yere öldürürse kısas uygulanıyor. Onun da kanı helal. Üç, evlendikten sonra zina ederse reçmedilerek öldürüyor, öldürülüyor. Bu üç durumda müminin kanı helal oluyor, bu konumuza girmiyor. Bunların dışındaki bir mümini ve kasıtlı bir şekilde öldürürse, bir parantez açalım tevil yapmaksızın tevil Fasit tevil dahi yapsa kafir olmayabilir diyor ki bu zaten kafir kane helal çünkü şunu şunu yaptı atli ilahide keza ağır olacaktır oraya bırakıyoruz ama tevil dahi ederse buraya girmiyor nedir böyle bir mimini öldürenin hükmü bir iki ihtimal var böyle bir müminin öldürülmesini helal görüyorsa, ittifakla bu kişi kafir oluyor. Çünkü Allah'ın haram kıldığını helal yapan kafir oluyor. Daha önce küfrün kısımlarını incelerken bunu size izah etmiştik. Harama helal, kesin harama ve kesin helala haram deme, tersi de kişiydiğinden çıkarıyor. Ondan dolayı kanı helal derse gümler. Yok kanı haram olduğunu inanıyor ise buna rağmen Allah'ın verdiği bir canı haksız yere kıydı aldıysa durumu ne? İki ana görüş var. Bir, cumhurun görüşü. Diyorlar ki, bu da diğer günahlardan bir günahtır. Büyük günahtır. Bunu yapan isyankardır. İşi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder. Dilerse günahı kadar azap eder. Ama o eninde sonunda müminse cennete girer. Cumhurun görüşü. Tabii ki devamlı büyük günahları dinden çıkma aracı sayan haricilere göre, mutezilelere göre tekfir cemaatine göre bu adamın mümin olmayacağı muhakkak. Bu kafirdir diyorlar. Büyük günah işlemiştir. Ne diyordu hariciler? İslam'dan çıkmış, tamamen kafir olmuştur. Muhtezile ne diyordu? İslam'dan çıkmış fakat küfre girmemiş. Ne olmuş? İki mertebe arasında kalmış, fasık olmuştur. Var mı aranızda fark? Hariciler diyorlar diğer kafirler gibi ebedi cehennemde kalacak aynı azabı görecek mutezile de diyor ebedi cehennemde kalacak ennemde azabı hafifletilmiş dozajda olacak. Aralandaki fark bu. Cemaati tekfir de hemen hemen hariciler gibi düşünüyor. Geennemde ebedi kalacak diye kafirler gibidir. Bu şimdi işin mezheplere göre şekillendirilmesi. Delilleri vereceğim size. Deliller neler? Aylı yoğun her mezhepte dayandığı var. Yani günümüzde bu gitmeler, işte tekbiri işletmeler vs. genelinde bu ayet burada zikredilen ayetlerden kaynatılabilir. Asıl da konuyla ilgili iki ayeti kerime var. Biri bu Cumhur'un değil de bunların delil gösterdiği ayet bu tarafa yazmışım. Cumhur'un görüşü değil. Okuyacağım. Ayet Nisa Suresi 93 Yüce Mevla buyuruyorlar ki Kim Bir mümini Kasıtlı olarak öldürürse Onun cezası Cehennemdir Orada devamlı Sürekli kalacaktır Sürekliyle bedenin farkı var Dikkatinizi çekerim Nüanslar bunlar Öldürürsel cezası cehennemdir. Bir, iki, orada devamlı kalacaktır. Üç, Allah ona gazap etmiştir. Yani kızmıştır, öfkelenmiştir. Artık ne dersek gazabı anlıyorsunuz herhalde. Son ve lanetin atmıştır. O da yetmiyor. Onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Gerçekte Kur'an'da bundan dehşetli bir ayet yok. İşlenilen suçlar açısından adam katlinin ne olduğunu inşallah bugün iyice de kafamıza yerleştirelim. Kolay bir şey değil yani. Eğer kasıtlı öldürmüşse bu sıfatlarla mutasır. Diyor ki bu mezhepte olanlar Allah-u Teala diyorsun ki sürekli cehennemde kalacak. Siz geliyorsunuz, mümin diyorsunuz. Olur mu? Ayrıca bu yetmiyor. Gazabını uğrattığını, lanetini uğrattığını, onun için büyük bir azap hazırlattığını da beyan ediyorlar. ile ilgili birinci ayet bu. Bunu destekleyen birçok gelinler zikredecekler. İnşallah geri gelince şimdi zikredeceğiz. Diğeri ise Furkan suresinin 68-70. ayetli arası arasındaki ayetler sanki bu ayetten farklı bir mana arz ediyor ondan dolayı. Burada Yüce Mevla buyuruyor ki, Rahman'ın kulları o kimselerdir ki, şunu şunu şunu yaparlar, biz bir bölümünden başlıyoruz. Allah'tan başka ilah edinmezler, Allah'tan başka ilah çağırmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana hak etmedikçe kıymazlar, zina etmezler kim de bunlardan birini yaparsa günahla baş başa kalır. Azabı artırılarak, kat kat yapılarak kıyamet gününde verilir. Orada yani cehennemde aşağılanmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe eden iman eden, salih amel işleyenler hariç bunların Allah-u Teala günahlarını sevaba değiştirir. Allah affedendir ve merhamet sahibidir. Şimdi bu ayetin son ayeti yani 70. ayet. Tövbe eder iman etmiş olur, salih amel işlerse bunlar bu işleri yapsalar dahi yukarıdaki cezalara çarptırılmazlar. Allah onların günahlarını iyiliğe değiştirir. Allah affedendir, merhamet sahibidir. Bu tarafta olan alimler yani cumhur bu ayeti kerime diyorlar beyan ediyor ki Nisa suresinin ayeti mutlak bir şekilde kayıtsız şartsız bir şekilde alınmıyor sövbe etme salih amel işlemeler siliyor Teala diyor ki Allah affedendir siz o ayeti sadece alıyorsunuz diyorlar cumhur. Yani asidir. Fakat mutezile, hariciye, tekbir ve benzerleri diyorlar ki bu görüşte Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Bu ayet Medine'de inmiştir. Nisa suresinin ayeti. Furkan suresinin ayetleri ise Mekke'de inmiştir. Yani Medine'de inen Nisa suresinin ayeti Mekke'de inen Furkan suresinin ayetini hükmünü kaldırmıştır. Buna Evet, bizim İslami anlamda nesih diyoruz. Onun hükmü geçersizdir. Abdullah İbni Abbas'tan Zeyd Sabit'ten sahih rivayetler geliyor. Diyorlar ki hatta bir insan bir mümini kasıtlı bir şekilde öldürür. Tövbe dahi etse tövbesi kabul edilmez. Hiç ağır bir görüş. Bu Abdullah İbni Abbas'tan ve Zeyd bin Sabit'ten geliyor. Zeyd Sabit bir rivayette bunu savunuyor, bir rivayetinde başkasını yani kendinden gelen görüşler birbirine farklar arz ediyor. Zeyd, fakat Abdullah İbni Abbas bu hususta ısrarlı, bunun tövbesi kabul edilmez diyor. Evet, şimdi iki mezhebin bazı esas alarak dayandıkları ayetler ve yan hadisleri görelim. Günümüzde büyük günah de genelinde kafirdir diyen gruplar olsun, geçmişte olsun. işte bu ayeti yani Nisa suresi 99. ayete genelinde dayandırmışlar. İnşallah kitaptan okumaya, tekstilden okumaya çalışıyorum. Bir müminin, kervisiz bir şekilde, hamı helal olmaksızın, kasıtlı bir şekilde öldürenin cezası cehennemdir buyurulduğuna göre böyle bir kişi dinden çıkar diyenlerin görüşü ve bu görüşlerine dair dayandırdıkları deliller. Birinci delil daha önce izah ettiğim gibi Nisa suresinin 93. ayeti ayette bir mümini kasıtlı öldüren ağır bir şekilde cezalandırılacağı beyan ediliyor. Dolayısıyla bu dinden çıkmıştır diyorlar. Bunlara Nisa suresi 40 ve 116. ayet delil karşı delil olarak ilerleyen Sürülüyor. Ayet şöyle: Şüphesiz ki Allah kendisini ortak koşanı affetmez ortak koşmanın daha altındaki günahları dilediğinden affeder. Şirk. Karşı taraf bunu ileri sürdüğünde kafir olur diyenler diyorlar ki bu Nisa suresinin 93. ayeti kerimesi bu Nisa suresinin 40 ve 116. ayetlerinin bir istisnasıdır. Yani Doğru şirkin dışındaki günahlar affedilir ama adam öldürme bunun dışında adam öldüren affedilmez evveli cehennemde kalacaktır kafirdir husus kimden aktarılıyor? Said bin Cübey diyor ki, Abdullah bin Abbas'tan Nisa suresinin ayetiyle Furkan suresindeki ayetler soruldu. Abdullah bin Abbas dedi ki, Nisa suresinin ayeti Medine'de inmiştir, Furkan suresinin ayetlerini nesketmiştir. Başka bir görüşte diyor ki Abdullah bin Abbas'a peki bir adam mümini ve öldürür de dünyadayken tövbe ederse tövbesi kabul edilir mi? Abdullah İbni Abbas diyor ki nereden tövbesi kabul edilecek? Bunun tövbesi kabul edilmez. Abdullah İbni Abbas'ın bu görüşü Buhari, Müslim, nesey Ebu Davud'da geçiyor. Abdullah İbni Abbas'tan başka bir şekilde soruluyor ki yine bir başkası Salim bin Ebil Can Diyor ki Furkan suresinin o ayetinde geçen tövbe edenler hariç ayeti kerimesine dayanılarak bir adamı kasıtlı öldürenin tövbesi kabul edilir denilebilir mi? Allah ibn Abbas diyor ki tövbesi nereden kabul edilecek? Çünkü ben peygamberinizin şöyle buyurduğunu eşittim. Hadis delir. Öldürülen kişi öldürenin yakasına sarılmış bir şekilde gelecek öldürülenin şah damarlarından kan fışkırmış bir halde olacak. Öldürülen diyecek ki ey Rabbim sor buna bakayım beni niçin öldürdü. Bu kadar peşinden diyor ki Abdullah bin Abbas vallahi Allahu Teala bunu indirdi, sonra da nesetmedi. Yani Nisa suresinin 93. ayeti geçerlidir. Bu hadis Nesih Mace, Müsned-i Muhammed'in çeşitli yerlerinden geliyor. Aynı şeyi Amir de Abdullah bin Abbas'tan sorduğunda aynı cevabı veriyor. Yani bu Abdullah i̇bn Abbas'a göre bir insanı kasıtlı öldüren tövbe etse tahi tövbesi kabul edilmiyor, ebediyen cehennemde kalacak. Bu görüşe paralel diğer bir görüş de Zeyd bin Sabit'ten geliyor. Zeyd bin Sabit biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i kaleme alan sahabilerden biri. Radiyallahu anh. Buna sorulduğunda Nisa suresindeki ayet ebedice, sürekli cehennemde kalacağını, Furkan suresindeki ayet tövbe eder alih amel işlerse kötülükleri iyiye çevrileceği beyan ediliyor. Bu ayetler hakkında ne dersin denildiğinde diyor ki Furkan suresindeki ayet daha önce inmişti. Nisa suresindeki ayet 8 ay sonra indi. Yani yani bu cezalandırılmayı emreden ayet geçerlidir, tövbesiyle günahları affedilir, beyan eden ayet-i kerimeli hükmü kaldırılmıştır. Fakat Nisa ve başka bir görüşte diyor ki önce bu Nisa suresinin ayeti inmişti. Gerçekten bizler kendimizi çok zor durumda hissettik. Kendimizi açıdık. Ne oluyor? Birileri birini yanlışlıkla o kadar savaşlara giriyoruz. Öldürülse böyle ebedi cehennemde kalacak diye bunun üzerine Allahu Teala Furkan suresinin ayetini indirdi. Dedi ki tövbe eden, salih amel işleyen hariç onların kötülüğünü iyiliğe tebdil ederiz. Biz de rahatladık. Demek ki sabitten gelen görüş biri Abdullah bin Abbas'ı destekler mahiyette diğeri ise ondan farklılık arz ediyor. İkisi de aynı kaynaklarda i̇bn Macede ve Müslüman Mahmet'e geçiyor. Evet Cumhur bu görüşe karşı delil olarak neler ileri sürüyorlar? Bunların daha başka delilleri de var. Sadece bu ayet neler söylüyorlar? Evvela diyorlar ki Nisa suresinin 93. ayeti katilin sürekli cehennemde kalacağını beyan eden ayeti kerime Mityas bin Tababe hakkında inmiştir. Bu Mityas bin Tababe", Müslüman olanlardan biriydi. Bunun kardeşi öldürüldü. Neçar oğullarının mahallesinde oturuyorlardı. Resulullah bunu sihir kabilesinden biriyle birlikte gönderdi ki Cidin kardeşinin katilini bulsunlar sana teslim etsinler gel. Saz uygulayacaklar. Gidiyor oraya fihir denilen fiirden bir insanla fihir bir kabile adı. Yemin ediyorlar ki biz burada kardeşini kim öldürdüğünü bilmiyoruz. Ama madem bizim burada olmuş, biz bunun diyetini ödeyelim, yüz deve teslim ediyorlar bu müthiyat denilen zata o develerle kardeşinin diyetiyle yolda gelirken o kendisini arkadaş yapılan fihr oğullarındaki zatı, o da onlara neccar oğullarına yakındır diye yolda öldürüyor. Öldürdükten sonra yüz deveyi sürüyor gidiyor Mekke'ye ve irtidat ediyoruz. Resulullah bu Mekke'yi fethettiğinde diyor ki bu kişiyi Kabe'nin kişilerle birlikte, bu da onlardan biri. Bunlar Kabe'nin perdesine sarılmış olarak bulsanız dahi öldüreceksiniz. Bunlardan biri de Mithias. Nitekim kendi kabilesinden biri gidiyor, onu Kabe'nin perdesine sarılmışken alıp öldürüyor. Bu ihaneti ve iktidarı yaptığından dolayı. Cumhur diyor ki, bu ayeti kerime, bu Mityas bin Tababe, bin Sababe, bin Hübabe, babasının adı farklı görüşler var. Sababe olsun, Tababe olsun, Hübabe olsun fark etmiyor ama adı Mityas. Bunun hakkında inmiştir, bunu tüm insanlara, tüm Müslümanlara genelleştirmenin bir anlamı yok. Ben burada vereceğim bir izah var. Aslında ayetin iniş sebebine bakılmaz. Genel hükmüne bakılır. Kural böyledir. Yani cumhur bunu ileri sürüyor ama karşı taraf siz sebebin nüzulünü genelleştiremezsiniz ki değerli Bu delil o kadar kuvvetli değil yani. Cumhurun diğer delillerine gelelim. Bir Nisa suresi 40 ve 116 Nisa suresini iki kere tekrar ediyor bu ayet de ondan dolayı. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşanı affetmez bunun da altındaki günahları dilediğinden affeder. Diyorlar ki bir adam madem ki kanının haram olduğuna inandığı halde birini öldürür sa kafir değil bu. Niye kendisini kafire götürecek sebeplerden birini yapmamış? Ayette bu kafirdir demiyor. Ona cezalandırılacağını söylüyor. Binaenaleyh siz sadece bu ayeti işletiyorsunuz bir de bu ayeti kerimeye bakın bu adam isyankardır. İki, Hüküra suresi 90. 9. ayeti Hüce Mevla buyuruyor ki eğer müminlerden iki taife birbirleriyle savaşacak olurlarsa onların arasını ıslah edin, bulun yani onları barıştırın. Bak müminlerin bir Birileriyle savaşacağı faraziyesi zikrediliyor. Ayet insanlardan iki grup savaşırsa demiyor. Veya bir grup mümin diğeri kafir savaşırsa demiyor. Müminler birbirleri savaşıyorsa. Savaşmanın anlamı diğerini öldürmeye girişmiş oluyor. Bunu allah Teala mümin sıfatı veriyor. İnanın bir insanı hasıttı bir şekilde öldüreme kafir demeniz isabetli değildir. Mümindir, günahkar. İkinci delilleri bu. Üçüncü delilleri Zümer suresi 53. Yüce Mevla buyuruyorlar ki, kendileri hakkında haddi aşan kullarıma söyle ki, kendi yani özü, nefsi hakkında ileri gitmiş. Ne bakımdan ileri gitmiş? Allah'ın koyduğu sınırları aşma bakımında. Kendileri hakkında israfa kaçan, ileri giden kullarıma söyle ki Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Çünkü Allah günahları, bütün günahları var Çünkü o affedendir, merhamet sahibidir. Diyorlar ki bir insan bir başka mümini kasıtlı bir şekilde öldürürse bu israfa kaçan yani haddi aşanlardan birinden başka bir şey değildir. Allahu Teala diyorsa ki benden ümidinizi rahmetimi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder siz buna şafir, temelize isabetli değilsiniz. Üçüdür. Dört, Hazreti Yakup oğullarını Mısır'a gönderirken, hele Yusuf'tan da bir haber sorun dediğinde, vallahi sen hala eski hayallerindesin diye söylüyorlar kardeşler Yusuf'un. Hazreti Yakup da onlara cevaben diyor ki, Kur'an bize aktarıyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak kafir bir topluluk ümit keser. Şimdi bir adam birlerini öldürdü. Allah rahmetinden ümidini kessin. Hayır. Kafir değilse inanıyor Allah imanı varsa tövbesin. etsin. Ola ki Allah'ı affeder. Ola ki günahı kadar azap eder. Eninde sonunda cennete koyar. Madem ki Yusuf suresi 87'de bu ifade geçiyor. O halde bir mümini kasıtlı öldürene kafir denilmez. Ayrıca Hud suresi 114'te üçeme evla buyuruyorlar ki Şüphesiz ki yapılan iyilikler, kötülükleri giderir, siler atar. Bu zikredenler için bir zikirdir. Yani öğüt alacaklar için güzel bir hatırlatmadır. Bir insan, bu genel müştümanlar hayatında kötülük ederse, tövbe edip vazgeçmese de eğer iyilikler yaparsa otomatikmen iyilikler, şu yazı silginin sildiği gibi kötülükleri siliyor. Bu da bir tövbe oluyor yani. Ağzıyla ben bundan vazgeçtim, karar verdim demesi tövbenin zirvesi tabi. Bunu demese dahi iyilik yaparsa bozajına göre artı miktarına göre kötülükleri siliyor. Şimdi bir adam birini kasıtlı öldürdüyse iyilikler yaparsa kötülüklerin silineceği bahsediliyor. Ali, bu tövbesi dahi kabul edilmez, ebedi cehennemde kalır, görüşü isabetli değildir diyorlar. Son olarak Şura Suresi 25 Yüce Mevla buyuruyor ki, O kullarının tövbesini kabul eder, günahları affeder, ne yaptığınızı da çok iyi bilir. Madem ki tövbeleri kabul eder diyor, siz bunun tövbesinin kabul edilmediğini ey Abdullah Ibn Abbas veya onun gibi düşünen Said bin Cübeyr bir rivayete göre Zeyd bin Sabit bunun tövbesi kabul edilmez görüşünü nerede çıkartınız? allah Teala diyor ki tövbeleri kabul eder ayet-i diyorlar. Asıl, cumhur gördüğümüz gibi bu ayeti kelimeye karşı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ayeti kelimeyi zikrettiler. Diğer yan delillere ilave eden. Ayrıca ayrıca diyorlar ki bakınız size üç tane hadis hatırlatalım ki bunlar da bizim görüşümüzü destekliyor. Yani bir kişiyi kasıtlı öldüren kafir olmaz. Affedilmez mazhar olabilir veya olmaz. Yani mümindir, isyankardır. Nereden çıkarılıyor? Diyorlar ki vade bin es diyor ki, biz bir mecliste Resulullah sallallahu ve sellemle birlikte oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu şartlarla bana biat edin. Yani şunları yapmak üzere bana biat edin. Bir, Allah'a her bir şey ortak koşmayın, iki zina etmeyin, üç hırsızlık yapmayın, dört Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmeyin, ancak öldürülmeyi hak etme durumu hariç sizden kim bana verdiği bir atı yerine getireceği olursa onun mükafatı Allah'a aittir kim de bana verdiği bu bir at birini ihlal ederse ondan dolayı dünyada cezalandırılırsa bu onun için kefarettir. Günahını siler. Yani hırsızlık etmiş kolu kesilmiş. Siler. Birini öldürmüş. Kısası uygulanmış. O da buna boyun eğerse ama yanlış ettiler filan ders olmaz. Allah günahını siler diyor. Fakat kim de bunlardan birini yaparsa ne yaptı? Zina işledi, hırsızlık yaptı, cana kıydı. Allah da onun bu günahını örterse açığa çıkarak cezalandırılmazsa yani. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse Allah onu affeder, Dilerse azat eder. Bu son bölüm bizim için. Biri birlerini öldürdü. O suçu ortaya çıkmadı. Veya günümüzdeki gibi layık bir rejimde yaşıyor. Kısa sona uygulanmadı. Ne olur diyor, Onun emri Allah'a kalmıştır. Dilerse affeder, Dilerse azat eder. Yani af kapısı açır. ki kafirci. Bu hadisi şerif Buhari'de geçiyor. E, iki yerde. Buhari'de ahkam 49. Müntehine suresinin tefsiri 3. Müslim'de geçiyor. Hudutta 1709. Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 1439. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Müslüman Muhammed'in 5 sayfa 314, 321, 323te geçiyor. Ubaid bin Samet'ten gelen bu beyat hadis. Bu hadise bakıldığında bir insan bu birini öldürür iş cezasını da dünyada çekmez ise Allah dilerse buna azap eder dilerse affeder şeklinde beyan ediyor. Bu da gösteriyor ki bu kişi kafir olmaz. Diğer bir destek hadis, diyorlar ki, daha önce de geçmişti, 99 kişiyi öldürüp en son fetva sorduğu adam da fetva vermeyince onu da öldürüp ondan sonra ölen adamın durumunu hatırlatırız. Burada tekrar size okuyorum önemli bir hadis olduğunda. Bu Said el Kudri diyor ki İsrail oğullarında bir kişi vardı. 99 kişi insanı öldürmüştü. Sonra çıkıp günahına çare bulmak için soru sormaya girişti. Nihayet bir rahibe geldi. Rahip Hristiyan din adamına rahip deniliyor. O zamanda ona ''Benim tövbem olur mu?'' diye sordu. Rahip ''Hayır'' dedi. Bunun üzerine adam onu dövüldürdü. Tekrar çıkıp soru sormaya çıktı. Bir adam dedi ki ona ''Sen filan köye git.'' arkadaşlarından çevrenden uzak ol bu cinayeti bırakırsın manasına biraz uzaklara git diye tavsiye etti. Adam yolda iken öldü. Fakat tam ölümü anında gideceği köye yaklaşmak için göğsünü oraya doğru uzatmaya, oraya doğru bükmeye, yanlandırmaya çalıştı. çaba gösterdi. Bunun üzerine rahmet melekleri azap melekleri bunun hakkında ihtilaf ettiler. Bunu ruhu cehennemin niklerin yerine mi gidecek, cennetlerin yerine mi gidecek diye. Allahu Teala meleklerin bir grubuna dedi ki, siz biraz yakına gelin. Öbürlerine de Dedi ki biraz uzaklaşın. Sonra dedi aradaki mesafeyi ölçün. Ölçtüler. Baktılar ki o gideceği köye bir karış daha yak. Bundan dolayı Allah bunun günahını affetti. Neden dolayı? Madem ki o yola çıkmış bir gayret göstermiş oraya doğru gideyim. Bir de ölüm hırpalamasına rağmen yahu iyi vakit edemedim, öyle biraz o doğru çırpınayım. Tam dolayı bu çabasından dolayı Allah bunun günahını affetti. Hadis Buhari Enbiya 54. Müslim Selam'da numarası 2245. İbn Macede numarası ki Hüsn i İmam-ı Çilt sayfa 507'de geçiyor gördüğünüz gibi bu Buhari Müslümin ittifak ettiği bir hadis rastgele bir hadis değil şimdi Cumhur diyorlar ki bakınız bu kadar kişiyi 99 kişiyi öldürmüş tövbe arıyor o ülkeye gitmeye yoluna koyuluyor Sadece bu çabasından dolayı Allah bunu affetmiş. Bu da sahih bir hadis. Siz burada gelip de bir mümini kasıtlı öldüren kafirdir, ebediyen cehennemde kalacaktır demeniz isabetli bir görüş değil. Peki böyleyse bu ayetin manası nedir diye Cumhur'a soruyorlar. Cumhur vehayetin hükmü kaldırılmış diyecek durumları yok. Onu sonra izah edeceğim inşallah. İkinci bir delil. Kimin delillerindeyiz. Ebedi cehennemde kalanların deliliydi ve delillere karşı delillerileri sürüldü. İnşallah teksirimiz elimiz olunca okuyacağız. Diyorlar ki, mutezile harici tekfir ve benzeri gruplar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir Müslümana hakaret etmek, buradaki ifadesiyle sövmek diyor. Fasıklıktır. Onu öldürmek ise kafirliktir. Bu hadiste açık. Ayette öyle bir şey yoktu. Azabının ağır olacağı da. Fakat hadise diyor ki, bir Müslüman Do not shoot Fasıklık, günahkarlıktır. Fakat onu öldürme, kafirliktir. Hadis nerede geçiyor? Kuvvetli hadis. Buhari iman 36, edep 44, müslim iman rakam 64. Tüm filmisi hadis numarası 1983. Nese'yi tarihinden 27. İbni Mace'de hadis numarası 9'da geçiyor. Ayrı 3940 39-3940'da geçiyor. Hüsnedi Muhammed çift bir sayfa 385 mi? çok yerinde geçiyor bu hadis-i şerif Hüsnedi Muhammed'de. Diyorlar ki bak gördünüz mü ayeti kerimeyi diyordunuz böyle bu hadis şerif de bunu destekliyor. Bir müslümana hakaret etmek doğru, günah ama onun canına kıyarsan kafirlik demişler durumda. Acaba ehli sünnet buna ne diyorlar? Diyorlar ki buradaki hadisteki kafirlik kanını helal görerek öldüreni kastetmiş olmalı. Diğer maslar da şey olsun devreye girsin diye buna kafir derseniz diğer ayetleri, hadisleri ne yapacaksınız? Belli ki burada bir müminin konu helaldir deyip öldürürse kafir olur. Biz başka bir şey mi söyledik? Hadiste helal der, haram der diye bir açıklama yok. Yoruma açık. Onun için böyle izah ediyorlar. Bir... İki, yahut da burada kefer-i alapçada inkar manasına geldiği gibi nankörlük manasına geliyor. Yani bir mimini öldürürsün, kardeşlik hakkına karşı nankörlük etmiş olursun manası da muhtemel. Niye böyle zorluyorsunuz? diğer naslardan dolayı. Bir başka izahları. Bu tevil ederek etmeden öldüreni kastediyor. Yani diyor ya ki bunu öldürmek helaldir. Tevhile dahi başvurarak bu tevil çok kullanılır biliyorsunuz. Müslümanlar maalesef birbirlerine girdiğinde yaşadığımız topraklarda bile gördük. Birbirlerini öldüren Müslümanlara yapmayın denildiğinde her biri Şafir kesin şundan dolayı diyor. Hatta gece beraber iftar edip sahurda birbirlerini öldürdükleri maalesef oldu. Bunu yaşandı bu memlekette. TV ile diyor bunun konu helal. Şundan şundan dolayı. Bunu tevil ederse ehli sünnet buna hemen kafir demiyor. Yani bunu öldürdün tevil ettin sen de kafirsen Zaten kısas uygulanır da küfür muamelesi yapmıyor. Ama tevilsiz. Tevili de biraz tutarlı olmalı yani. Raskere tevil değil hasıl bu cevabı veriyorlar da ileride Ehl-i Sünnet'in diğer delillerini göreceğiz. ikinci delilleri bu hadisi şerifti kafir olur diye. Üçüncü delilleri diyorlar ki bir insan bir mümini katletme öldürürse dinden çıkar. Çünkü şu hadisi şerifler bunu ifade ediyorlar. O hadisi şerifleri şimdi size okumaya çalışacağım. Ebu İdris el-Havlani diyor ki sen Muaviye hutsa verir şu hadisi söylediğini duydum. Muaviye bin Ebi Süfyan var ya. Ve Muaviye Resulullah'tan çok az hadis rivayet ederdi. Dedi ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu eşittim. Her günahın Allah tarafından affedilmesi ümit edilir ama Kasıtlı bir şekilde bir mümini öldürenin veya kafir olarak ölenin günahının affedilmesi beklenilmez, ümit edilmez. Bu hadis yine tekbir edenlerin delili. Ancak hadis Nesey'de geçiyor, Müsned-i Mahomet'e, Ebu Davud'da geçiyor. E bu her günah affedilir ama kasıtlı bir şekilde mümini öldürenin günahı şeklindeki hadisi şerif. Buna diyorlar ki her günah tevbesiz affedilmesi beklenir. Fakat bir öldürmüşse bu çok ağırlıklı ağır bir hadis işte ağır bir olay bunu mutlaka tövbe etmesi lazım ki affedilsin manasınadır diye cumhur bunu yorumluyorlar. Aynı hadisi şerif Ebu Dardağ'dan da geliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Her günahın Allah'u Teala tarafından affedileceği ümit edilir ama müşrik olarak ölenin veya kasıtlı olarak bir mümini öldürenin günahının affedileceği beklenilmez. Yani Tevbe size dahi fayda vermez. Bu hadisi şerif İbni Mace'de bey hakkı yani İbn-i Maciharis diğer ikinci dereceden hadis ishaplarında geçiyor. Bu önce okuduğumuz hadisler kadar kuvvetli kaynaklarda değil. Ubade bin es samit diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu eşittim. Kim bir mümini zalimane öldürecek olursa Allah onun ne nafile ibadetini kabul eder ne de farz ibadetini Halis-i Şerif Ebu Davud'da geçiyor. Rakam 4.270 sadece orada geçiyor. Abdullah bin Amr bin Elas diyor ki ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Dünyanın yıkılması bir Müslüman adamın öldürülmesinden Allahu Teala için daha hafiftir. Dünya yıkılsın bir Müslüman öldürülmesin. Bu Halis-i Şerif de Tirmizi, Letey, İbn-i Maşe'de geçiyor. Rüreyde el-Eslemi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah katında dünyanın gitmesi bir mümini öldürmeden daha e, hafiftir aynı mahiyette hadisi şerif. Ebu Said el-Kudri ve Ebu Hüreyre diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şayet bütün gök sakinleri ve yer sakinleri bir müminin öldürülmesi, kanının dökülmesinde ortak olurlarsa Allah onların hepsini cehenneme döker. De ki yeryüzü, yeryüzü ve gök yüzü sakinleri bir müminin kanının dökülmesinde ortaklaşa yaparlarsa Allah hepsini cehenneme döker. Kermeci de beyhakkete geçiyor bu Hüreyle diyor ki Resulü Aleyhisselam buyurdu ki kim bir müminin öldürülmesine dair yarım bir kelime ile katkıda bulunacak olursa yarım bir kelimeyle, tam cümleyle değil, Allah'ın huzuruna çıktığında alnında şu yazı bulunacaktır. Bu Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş bir insandır. Bu son hadis İbni Mace'de, Beyhakı'da geçiyor. Hadis o kadar kuvvetli değil. Evet bir mümini kasıtlı öldürür diyenlerin üçüncü delili size vermiş olduğum bu hadisi şeriflerdir Müslümanlar. Diyorlar ki bu hadisi şerifler gösteriyor ki bir mümini kasıtlı öldürürse tövbesi mövbesi de kabul edilmez. Allah'tan rahmetten de kesmiştir. Artık cehennemde nasıl yanacağını kendi düşünsün. Acaba Cumhur bunlara ne cevap veriyorlar? İnşallah onu gelecek